Merhaba, bu Perşembe'de Kükriyen Fare programında beraberiz. Kalabalıkların gündemlerinden ayrı bir gündemle beraberiz. Bu Perşembe tasavvur etme, düş kurma, imgelemden bahsedeceğim. Kalabalıkların gündemi her ne kadar bu konuya göre çok daha gerçek olsa da onların da bir sorgulamaya ihtiyaçları var. Acaba gerçek mi yoksa e, düş kurma üzerine mi gerçekleşiyor bu kalabalıkların gündemi diye. Neyse biz onu bırakalım şimdi ve kendi programımıza başlayalım. Gaston Başlar, Mekanın Poetikası kitabının yazarı. E, bu Mekanın Poetikası kitabında Gaston Başlar... Hermann Hesten çok ilginç bir öykü aktarıyor bize. Bir tutuklu hücresinin duvarına bir resim yapıyor. Bir manzara resmi bu. Resimde de e, tünele girmekte olan küçük bir tren görülüyor. Gardiyanlar bu mahkumu almaya geldiklerinde ki e, bir ihtimal e, infaza götürecekler. Onlara şöyle diyor. Bir şey denemek için resimdeki şu küçük trene binmek istiyorum. Beni birazcık bekleyebilir misiniz? Gardiyanlar her zaman olduğu gibi tutukluya gülmeye başlıyorlar çünkü onun kafadan çatlak olduğunu biliyorlar ve kahkahalarla izin veriyorlar. Tutuklu küçülüyor, küçücük oluyor, tabloya giriyor, duvardaki tabloya. O küçük trene biniyor, tren hareket ediyor ve küçük tünelin karanlığında kayboluyor. Trenin dumanı duvara çizilmiş kara bir delikten dışarı doğru bir süre tütüyor, sonra o da kesiliyor. Ve o kesilen dumanla birlikte tablo, tabloyla birlikte tutuklu da kaybolup gidiyor. Tabi gardiyanların şaşkın bakışları arasında. İşte Gaston Başlar, Herman bu öyküsü üzerine şu yorumu yapıyor. Mekanın Poetikası kitabında. Ressam şair, hapishanesinin duvarlarına ki Gaston Başlar'ın kastettiği hapishane dil, üslup, ...ya da kalabalıkların o... ...baskısından e, meydana gelen... ...hapishane... E, ...hapishanesinin duvarlarına kim bile... ...kaç kez tüneller açmıştır... ...düşlerini resimleştirirken... ...kaç kez bir duvar çatlağından... ...dışarı kaçıvermiştir... ...hapishaneden çıkmak için yararlanılan... ...her yol iyidir... ...gerektiğinde saçmalık tek başına özgürlük getirir... ...böyle diyor... ...başlar... ...şimdi burada aklıma... ...bir sürü şair, yazar... E, ressam geliyor tabi Nazım Hikmet bunlardan bir tanesi diğerlerinden de daha sonra e, bahsedeceğiz Nazım Hikmet en fazla şairdi elbette ama bir yandan da ressamdı ve hem de tutukluydu Onun cezaevlerindeki duvarlara açtığı tüneller ve çatlaklar saymakla bitmezdi gardiyanları hep çaresiz bıraktı Nazım Hikmet duvarlara, bu yarattığı duvarlara bu geçitlerin içinden çizdiği, tasavvur ettiği geçitlerin içinden her gün dışarı doğru kaçardı. Sokağa çıkardı, istediği zamanda geri dönerdi. O yani Nazım tutuklu kaldığı zamanlarda birçok resim yaptı. Gerçi biz onu hep şair olarak tanıyoruz ama resimleri de çok fazla. Aynı Herman Hesse'nin öyküsündeki tutuklunun kendi hücresinin duvarına resmettiği manzara ve o manzaraya yerleştirdiği tünel gibi birçok resim yaptı. Resim yapmak Nazım'ın hücresine kilit vuran gardiyanların ve hatta ne bileyim cezaevi arkadaşlarının bile e, düşüncesinde belki saçma bir uğraştı. Öyle görünürdü. En azından naif bir eylemdi. Nazım gibi büyük değerlerin şairine. ...ya da karşı taraftan bakacak olursak... ...azılı bir komünistin tavrına... ...bu resim yapma hiç de uygun kaçmayabilirdi. Ne var ki işte onların... ...fark etmediği bir şey vardı. Nazım cezaevinde yaptığı her resimle... ...duvara açtığı bir geçitten... ...orayı terk ediyor. Ormanlarda ya da yüksek tepelerde... ...tek başına yürüyor. Hastanede... ...ne bileyim muayene sırası bekleyenleri izliyor. Atölyelerde çalışan insanlarla konuşuyor... Cepheye giden askerlerle e, onlarla da konuşuyor, onlara yaklaşıyor. Kimi zaman da sevdiklerinin yanına koşuyordu. Hepsini resim yaparak gerçekleştiriyordu. İşte bu durumu cezaevinde bulunan hiç kimse fark etmiyordu tabii. Ne arkadaşları bunun farkındaydı ne de polis farkında. Nazım Hikmet gibi söylersek. Şimdi Gaston Başlar'ın bir de şu cümlesine göz atalım. Diyor ki... Hapsedilmiş ressamın küçük trenine binersek geometrik çelişkilerden kurtulmuş oluruz. İmgelem yani düş kurma, betimlemeye, tasvir etmeye egemen olur. Betimleme, tasvir etme artık kendimize özgü imgeleri, görüntüleri başkalarına iletmek için kullandığımız ifade biçiminden başka bir şey değildir. Yani bir gerçeği yansıtmak yalnızca kendimize özgü bir hayal gücüyle oluşabilir. Örneğin ressam resim yapıyorsa içinde bulunduğu mekanın ve gördüğü nesnelerin ölçülerinin dışına çıkıyor demektir. İlle de o ölçülerin içinde kalmak zorunda değildir hiçbir ressam. Ressamın ya da genelde aslında her sanatçının kendisini ille de nesneler dünyasının ölçülerine göre konumlandırması ve o nesnelerin birbirleriyle kurdukları o alışılmış anlam ilişkilerine bağlı kalması bir zorunluluk filan değildir. Düş kurmak tüm ölçüleri bozar. Tüm anlam ilişkilerinin yönünü değiştirir. O halde dünya bu bozulmuş ölçüler ve değişen anlam ilişkileri çerçevesinde nasıl tanımlanabilir? Onu düşünelim. Dünya içinde anlamlar barındıran bir yerse o halde yalnızca gördüğümüz bir dünya görüntüsü, bir şema olamaz. Matematiğin o küçük biçimlerin, rakamlar ve bir takım işaretlerin görüntüsünden ibaret olmadığı gibi. Açıkçası matematiğin mantığı o işaretlerin görüntüsünden çok daha derinde bir yerlerde oluşur. Örneğin Kandinsky, ressam Kandinsky, görünür geometrinin dışına çıkmak istiyor ve resminde bir anlamda senfonik bir yapı oluşturmak amacını taşıyordu Schoenberg Atonal müziğin en önemli isimlerinden bir tanesi o da aynı şeyleri söylüyordu geometriyi yani melodik yapıyı bozmanın en derindeki esin noktasına ulaşmak olduğunu savunuyordu düş kurmak tabi düş kurmanın yani en derindeki o esin noktasına ilham noktasına ulaşmanın mantığı matematiğin disipliner mantığını da aşar o biraz önce söylediğim bir takım rakamları ve işaretleri de aşar. Eğer düş kurma nesnel olarak tasvir etmeye kalkışırsa düş kurma eylemi orada donar, kas katı kesilir. Yani her şeyi gördüğümüz gibi tekrar edersek düş kurma imkanımız da ortadan kalkar. Bu anlamda yeniden şöyle bir Gaston başlara Bakacak olursak ne yazıyordu kitabında hapsedilmiş ressamın küçük trenine binersek diyordu geometrik çelişkilerden kurtulmuş oluruz. İşte gerçeklik temelindeki e, gerçek olarak algıladığımız bütün e, duyularımızla algıladığımız e, o küçük tren düş dünyasında gezinen yüzlerce kişiyi düş kurma sırasında içine alabilir. Artık burada trenin küçüklüğü ile insanın büyüklüğü arasındaki ölçü çelişkisi de ortadan kalkmıştır bir sanatçı için. Örneğin bir sanatçı, hani Chopin de düşünürsek bu arada, bir sanatçı bir söyleyişle dünya benim imgelemimdir, yani düş alemimdir diyecektir. Yani o sanatçı dünyayı bir yandan görmekte, bir yandan da gördüğü o dünyayı hayal etmektedir, düşlemektedir. Düşlenen dünya giderek büyür ve üzerindeki her nesne ile birlikte bir anlam gelişmesine uğrar. Artık orada nesnel dünyanın ölçüleri geçerli değildir. Geometrik çelişkilerin ortadan kalktığı yer de tam burasıdır. Ama aynı zamanda tutuklunun, o hikayedeki tutuklunun küçük tren resmine binip tünel resminin içinde kaybolduğu yer de tam burasıdır. Şimdi şunu da unutmamak lazım tabii. Sanatçı böyle bir tren seyahatine çıkarken yanına kendi e, hayallerini, kendi e, düş gücünü onaylayacak yol arkadaşları arar. Sanatçının amacı izleyiciyi ya da okuru yanıltmak olamaz. Olsa olsa bir beklentisi olabilir. O da kendi düş gücünün yükseklik düzeyinde izleyiciyi ya da okurlar bulabilmektir. Eğer bulamazsa... Bu seyahate tek başına çıkmak zorunda kalır. Çevresindeki insanlar da onun çoktan oraları terk edip gittiğini fark etmeyeceklerdir bile. Üstelik onu saçmalamakla itham edenler bile çıkabilir. Oysa Gaston başların şu cümlesini hiç unutmayalım. Ne diyordu? Gerektiğinde saçmalık tek başına özgürlük getirir. Charles Woller Paris'te kalabalıklar arasında dolaşırken ki Paris artık Eski Paris değildir, çok dolmuştur, e, trafik bile sıkışmaya başlamıştır. Kendisini özgür hissettiğini ve tek başına olmanın tadına varabildiğini o kalabalıklar arasında söylüyordu. Demek ki o da kalabalıkların hapishanesi içinde kendisine şairane bir delik açabiliyordu o mahkum gibi, hikayedeki mahkum gibi. Zaten kendisi de kalabalıklar arasında bu özgürlüğü sağlayabilmek için şair olmak gerektiğini belirtmişti. Tekrar Nazım'a dönelim. Nazım cezaevinde resim yaparak belki kimilerine göre saçmalıyordu. Oysa aslında özgürleşiyordu tabii. Çünkü kendi yaptığı resmin içine kaçıyor ve kendisini sonsuz bir hayal dünyasının, tasavvurlar dünyasının içine atıyordu. Ama şimdi şu ayrıntıya da dikkat edelim. Gaston Başlar'ın tutuklusu ve gardiyanları... Tabii ki bir hikaye kahramanı olarak ya da kahramanları olarak metaforik bir sahnenin figürleriydi. Ya da kurmaca bir sahnenin figürleriydi. Nazımsa gerçekten bir tutukluydu. Onun yaptığı resimler nesneler dünyasını bırakıp sonsuz hayal dünyasına kaçmaya ve orada kalmaya yaramıyordu. Aslında ee, nazım ee, tam anlamıyla oradan çıkamayacak. Bir durumda bir mahkumda O yaptığı resimlerle gerçek bir cezaevinden Kaçıyordu ve bunu yaparken de Sonsuz hayal dünyasını Olabildiğince küçültüp Hücresine taşıyordu Hücresi bir dünya oluyordu Özgür ve minyatür bir dünya Oluyordu Nazım yaptığı resimlerle hücresinden çıkıyordu sonsuz hayal dünyasını tecrübe ediyordu ve yine o deneyimlerle tecrübelerle donanmış olarak tekrar hücresine dönüyordu. Kendisini hücresinde buluyordu. Büyük anlamda hani o aşkın varlık tanımının en somut ve en uç noktadaki karşılığını yaşıyordu. Şimdi bu programın ortasına geldik. Bir müzik dinleyelim. Bu e, parçanın da e, bu konuştuklarımızla e, dolaylı bir ilişkisi var. E, şimdi e, size e, Rupen Hakverdiyan'dan bir e, Ermeni e, şarkıcıdan bir parça dinleteceğim. This is everyone diye Geçiyor Bu Erivan parçanın ismi ee, Parajanov'un bir filminin müziği bu ya da bir filminde kullanılan bir müzik burada da bir sahneye ku kurulmuş e, sanatçıların e, ya da işte orada çalışanların bütün o tiyatroda çalışanların e, toplandığı bir ziyafet masası sahnede bir ziyafet masası ve ziyafetin sonuna doğru da masa havalanıyor ve Erivan üzerinde e, uçmaya başlıyor o sırada da Ruben Hakverdiyanın bu parçası başlıyor bu Erivan. Hu schele, nein hu schele, on hu schele, jang küs bir geleş baff das Baytar ikenide bahti beizerten u şe u şe məşuşe serəkən küşə getsi şəril ayzerten u şe u Sarinches gangenel, inches im Wald, je pitou Corafnel. Servanel ist du tanest, porque spasmen si rumen, kam ayoen, je an Ben hakverdiyen'ı dinledikten sonra konumuza devam edelim. Ee, dedik ki en son parçadan önce Nazım'ın hücresi bir dünya oluyordu. Özgür ve minyatür bir dünya oluyordu dedik. Nasıl oluyordu? Tabii düş kurma yoluyla. Gaston başlara tekrar bakalım. İlginç bir şey daha yazıyor. Diyor ki Dünyayı minyatürleştirmekte ne kadar becerikli olursam o ölçüde avucumun içinde tutabilirim. Ne var ki bunu yaparken minyatürde değerlerin yoğunlaştığını ve zenginleştiğini anlamak gerekir. Minyatürün dinamik, özel niteliklerini tanıyabilmek için Platoncu bir büyük ve küçük diyalekti yeterli olmaz. Küçüğün içinde var olan büyüğü, evet burası çok büyük. Güzel bir e, tanım. Küçüğün içinde var olan büyüğü yaşayabilmek için mantığı aşmak gerekir. Galiba tam sanatın mantığından bahsediyor. Küçüğü minyatürleştirmek ya da küçüğü önce büyütmek ve e, o e, büyütülmüş hali yeniden küçültmek, minyatür halinde gösterebilmek. Bu aslında dilde olan bir şey ya da dilde de olan bir şey. Dilin tüm kelimelerini e, minyatürleştirmek anlamına da gelebilir bu. Yani bir anlamı sonsuza kadar büyütebilmek ve onu bir kelimede hemen ya da bulunacak bir kelimede hemen söyleyebilmek. Tüm kelimelerin bir imgelemi, bir hayal dünyası varsa dilin ustaca minyatürleştirilmiş bir sözcüğü, bir, bir kelimesi varsa o nedir acaba? Bu tabii şairane bir e, yaklaşımla cevaplandırılabilir ancak e, onu burada e, benim bulabilmem e, mümkün değil ama e, bir takım öneriler var. Mesela dilin Ustaca minyatürleştirilmiş yani anlam olarak çok yoğunlaştırılmış, çok büyütülmüş sonra da yeniden küçük hale dönüştürülmüş bir hali dilde ah kelimesidir. Dilin biraz da olsa bir iletişim gücü kalmışsa yani hissettiğimiz bir şeyi tam olarak hissettiğimiz bir şeyi karşımızdaki kişiye aynen anlatabilmemizi sağlayan bir kelime varsa o birçok sanatçıya göre ah kelimesidir. Ah ne? E, i̇lk önce Ali Püsküllüoğlu'nun şu Türkçe sözlüğüne baktım ve ah sözcüğünü, kelimesini açıklayan cümleler, e, cümleler şöyle sıralanmış orada. Ah iki nokta üst üste ünlem. Sonra anlamlar. Bir, kullanıldığı yere ve kullanılırken sesin aldığı tona göre sevgi, beğenme, hoşlanma, özlem, şaşma, pişmanlık, acı gibi duyguları dile getirir. İki, vücudun herhangi bir yerinde ağrı, acı duyulduğunda söylenir. Üç, ilanç. Yani ne denir ona? Beddua. Şimdi bu söz, sözlükteki açıklamalar uzayıp gidiyor. Ama ah sözcüğünü en fazla e, biz Nikos Kazancakis'in o harika kitabı El Greco'da anlam bulmuş haliyle okuyabiliyoruz. E, mesela oradan bir bölüm aktarayım size. Ee, rahip sordu Tanrı'ya ne isim verirsiniz hoca efendi Burada e, kitapta onu da belirteyim Kitapta bir e, rahip dolaşırken e, Bir tekkeye giriyor e, Selanik'te Öyle zannediyorum öyle kalmış aklımda e, Ve işte hoca ile e, Rahip konuşuyorlar Rahip sordu Tanrı'ya ne isim verirsiniz hoca efendi Derviş cevap verdi Onun adı yoktur Tanrı isimlere sığmaz İsim hapistir Tanrı ise özgürdür Rahip ısrar etti ama ona seslenmeniz gerektiğinde, yani zorunlu olduğunuz zaman onu nasıl çağıracaksınız? Derviş başını eğdi, düşündü, sonunda ağzını açtı. Ah diye cevap verdi. Allah değil, ah diye çağırırım. Raip irkildi, hakkı var diye mırıldandı. Şimdi e, bu ah sözcüğünün ne kadar geniş ya da belki de bütün e, anlamları kuşatan, bir halinin olduğunu bize anlatıyor. Şair ve deneme yazarı Paul Valery'e göre de şiir denilen şey ah ünleminin üzerine inşa edilmiştir. Yani lirizmin temelinde ah vardır. Eğer bir şiir e, kelimelere dökülecekse işte o kelimeler ah ünlemini ortaya çıkartmak için kullanılmalıdır. Paul Valery'e Valery göre böyle. Aynı şeyi Yorgo Seferis de söylüyordu. O da aynı Valeri gibi benim için o ah yeter de artar bile bir şiir için diyordu. Hiçbir zaman o ünlemi süslemeye kalkışmam. Seferis'in niyeti tabii şiiri Yunanlı şi şairlerin pek hani öyle meraklı olduğu belagat alışkanlığından kurtarmaktı. Ee, Seferis kendi diline bir renk getirmek ya da özgün bir üslup yaratmak isteğinde falan da değildi. Okurlarına bir şeyler öğretmek, bir şeyler empoze etmek de istemiyordu. Benim kaygım diyordu en doğru en kesin anlamı elde etmektir. O zaman insanların ifade edebildiği e, işte en doğru ve en kesin anlam ise ah ünleminden başka bir şey olamazdı. Sonra bu ah meselesinin daha genişletilmiş hallerine de bakabiliriz. Temina Milani ve e, Samet, e, Behrengi e, bu, e, Samet Behrengi tabii bu Samet Behrengi'nin bir öyküsünden e, ya da Ah öykülerinden esinlenerek Milani 1991 yılında efsaneyi Ah e, hikayelerini filme çekmişti. Burada insanın kendi içine doğru hem Behrengi'nin hikayelerinde hem tabii ki Milani'nin filminde insanın kendi içine doğru çıktığı bir yolculuk anlatılıyordu. İnsanın kendi ruhu ile karşılaştığı o anın sözcüğüydü, kelimesiydi ah. Yani Kazancakis'in romanında dervişin Tanrı'yı tanımlarken kullandığı ah kelimesine benzer bir şeydi. Şimdi programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tekrar Nazım'a dönelim ve şöyle bitirelim. Nazım cezaevi resimleriyle yalnızca kendisini özgürleştirmemişti. Oradaki arkadaşlarının portrelerini yapmış ve böylece onları da hani o e, duvarda açtığı o, hayal gücüyle açtığı e, delikten çıkarak yanında götürmüş, özgürleştirmeye çalışmıştı. Aslında o bu özgürleşmeyi cezaevi resimlerini yapmadan... Çok daha önce de şiirinde denemişti. Mesela onun e, Siau e, e, Lajokont ile Jokont ile Siau şiiri 1929'da yazılmış. Lourda bulunan e, işte Lejokont tablosu orada sıkılıyor ve müzelik olmaktan yakınıyor ve müze bekçilerini at, atlatarak Çine Siau'nun ülkesine. Kaçıyor. Ama kim kaçırıyor? Nazım Hikmet. Şiirinde elbette. Hayal gücüyle. Ee, Jocont müzeyi gezen bir Amerikalı turisten bir kalem yürütüyor ve kendi tuval bezinin, e, yani kendi bulunduğu tuvalin bezinin arkasına bir günlük tutmaya başlıyor. Bu günlükte Jocont'un Çinli sevgilisinin Fransa'dan sınır dışı edildiği ve Jocont'un da onun peşinden Çin'e gitmek için yanıp tutuştuğunu öğreniyoruz. Jocont'un müzeden kaçması bir sevgiliye ulaşmaktan çok, müzelik olmaktan kurtulmak ve yaşama dahil olmak amacını taşıyordu. Ve Nazım Hikmet de onu, o e, Hermann e, hikayesindeki gibi bir trenle değil ama, bir uçakla kaçırıyordu. Şöyle bir şiir yazmıştı, bunun arkasından Nazım. Paris'te fazla bağırmış diye, mandarin sefirinin camını kırmış diye, sevgilisi Jocont'un, Fransa hududunun atılmış haricine. Çin'den gelen sevgilim gitti Çin'e. Ve ben artık bilmem kimlere derler Leyla ile Mecnun. O pantolonlu Leyla ben eteklikli Mecnun değilsem ağlayabilsem ah ağlayabilsem. Ee, i̇şte Nazım Jokont'un bu üzüntüsünü sezmiş bir plan yapmış ve dediğim gibi uçakla onu müzeden kaçırmıştı. Bu şiirdeki uçak yine biraz önce söylediğim gibi Gaston Başlar'ın ya da Hermannes'in treni gibi hayal bir uçaktı elbette. Ve o da Paris'in göklerinde gözden kaybolup gitmişti. Orada da şöyle yazıyordu Nazım. Bu tahyare dedikleri demir kanatlı bir at. Altımızda Paris, Eyfel Kulesi ile sivri burunlu çopur ablak bir surat. Yükseliyoruz, yükseliyoruz, karanlığı ateş bir ok gibi deliyoruz. Tabi. Nazım bir sanatçıydı, bu yüzden özgürlüğe kaçmanın, başkalarını özgürlüklerle buluşturmanın yöntemlerini çok iyi öğrenmişti. Ve bu programda konu ettiğimiz diğer sanatçılar ve yazarlar gibi ve konu etmediğimiz daha nice sanatçılar ve yazarlar gibi nasıl yapmıştı hayal gücüyle. Nazım gibi diğer sanatçılar da o hayal dünyasına güvenmişti, aksi zaten sanat yapmazlardı. Bugünkü programında sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar başka bir küçük gündem maddesiyle karşınızda olacağım. Hoşça kalın. Kükreyen Fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı.